Elhamdülillahil yedihadana lihada wa akunna alih ma tevfîqi u'atisâmi illa billâh lequd câetirresûl-ü Rabbina bilhaq sallu alâ resûluna Muhammed Allahüm salli alâ sebebi sallu alâ tabib-i kulûbuna Muhammed sallu alâ şefî'i zunûbuna Muhammed ve alâ âliye ve sahbîsâle a'udhu billâhissamî alâ alîmî min ash şeytânir r <gülüyor> r Bismillahirrahmanirrahim. rahim allahu allazine amenu bil qavli s fil hayati al-dunya ve fil-akhirah. Ve yudzillu allahu al-zalimine ve yaf'alillu allahu ma yash'a. Sadaqallahu al-azim. Allah'u manfa'na bil-Qur'an al-azim. Mabarik lana rabbil alemin. Astaghfirullah al-hayyil qayyum. bil وَدَفَعَتُ عَنْكُمْ السُّٰي بِللّٰى حَوْلَ وَلٰى قُوَّةِ اِلّٰى بِللّٰهِ الْعَل۪ي الْعَظ۪يمِ Rabbimiz Tebarek ve teala bu mübarek son on gecenin, on günün faziletlerinden bizleri mahrum eylemesin. Amin. Bizlere Rabbim agahlık, uyanıklık, şuur ve fırsatları ganimet bilme, hassasiyeti ihsan eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyne Muhammed ve ala aleyhi Ramazan-ı Şerif'in başındaki dualarda tavsiye etmiştim size. Okuyun diye sayfalarını söylemiştim. Orada bayağı bir 4-5 dua var. O dualarda hep böyle li leyletil kadri, li muvaffakat li leyletil kadri, beni kadir gecesine rastlamaya muvaffak eyle diye dua var etvanin nevmevel kesele öyle yani manen hatırlıyorum da uykuyu benden defet tembelliği benden defet işte üşen geçlik halini benden kaldır ve varzuk nin neşat eee litilavetil kuran vel leil gece namazına teravih ve kuran tilavetim ve hatimi bitirmek için bana neşat ver neşat yani heves ve güç ve istek en büyük mesele istek her şey istekte bitiyor, İnsan istediği işi yapıyor. Dağlar olsa aşıyor. İstemeyince hiç adamı oynatamazsın, yerinden kaldıramazsın. Ağzını açtırıp bir kelime konuşturamazsın. Her şey neşata bağlı. Onun için Mevla verecek bunu. Nasıl ki birilerine dans etme neşatı veriyor. Efendim sabaha kadar tepiniyorlar, hiç yorulmuyorlar. Birilerine şarkı söyleme neşatı veriyor. Birilerine dizi yapma, birilerine dizi izleme. Dünya kadar adamlar, sabahlara kadar eğlenceler de memlekette. E bunlar neyledi? Bir hevesleri var o işlere. E Mevla yaratıyor. Niye yaratıyor? İmtihan olsun için. İradelerini oyunda kullandılar, onu istediler. Mevla zorla adamı namaza zorlamaz ki. İmtihanındayız. Zorlanılan imtihan olmaz. Onun için Ya Rabbi onlara o yolda, batıl yolda, günahlar uğrunda ne kadar neşat Heves, arzu, istek, güç, kuvvet veriyorsan kat katını bize ibadet yolunda ihsan eyle yavrum. Amin Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ve Evet. Bir duaya denk geliriz, abade oluruz. Bu işler belli olmaz. Burada da ne kadar adam var. Duası kabul olan insanlar var. İftar iftar saatine yaklaşıyoruz. Dua müstecap bir dua hakkımız var zaten. Bu gece bunu kabul et Ya Rabbi Abi. Bir dua hakkımızı veriyorsun ya Bunu kabul et bizden Ya Rabbi Abi. Çünkü bunu tutturursak hepsi tutmuş oluyor Kadir gecesi tutuyor Hepsi tutuyor Ya öyle bir dua yapacaksın ki Bir dua hakkın var dedikleri zaman Öyle dua yapacaksın ki Onunla hepsini halledesin Ufak işlere kullanmayacaksın Ya Rabbi bana bir araba ver Çok ucuz oldu ya Ya Rabbi kızlarım sekiz oldu Bana bir uşak ver çok ayıp oldu ya. Ucuz oldu. Ucuza gittin. Dediler ki sana bir dua hakkın var. Uyanık ol. Değil mi? Bir şimdi bir dua dedik ama bayağı bir şey kattık içine. Kurban olduğum Allah'ım. Zenginsin Allah'ım. Bu, bunun hepsini bir kabul et Allah'ım. Fazlı keremet ya Rabbel alem. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi yine bu mübarek geceye 23. gece, tek gece, çok önemli gece, zaten sahih hadiste Kadir gecesini 10 gecelerin teklerinde arayın. Buraya girmiş olan bir gece, üstelik Cuma gecesi. Zaten Cuma gecesi, Kadir gecesinden eftal olduğuna dair bazı müçtehitler, Ahmed İbni Hanbel bu görüştedir, bazı müçtehitler Kadir gecesinden de eftal olduğunu söylüyor. Zaten 23. gece, tek gece, bir de Cuma gecesi, şimdi Kadir gecesini midir değil midir elzüm kalmıyor Cuma gecesi olmasından dolayı e fazileti kat kat. Bu usta uyanık olacağız inşallah bu faziletlere nail olacağız, e, bu namazlarla, bu oruçlarla, dünyada da, ahirette de huzura kavuşacağız. Rahat edeceğiz inşallah. Evet. Çünkü hadis-i şerifler yarın ahirette kabirden başlayan süreçte e, bu ibadetlerin geleceğini ve insanı kurtaracağını beyan ediyor. Bu konudaki hadis-i şerifler manem mütevatir derecesindedir. Yani belli bir lafızdaki mütevatir değil ama kabirde ibadetlerin Ameli salihlerin fayda vereceğine dair manaları topladığın zaman birçok tarikten kanaldan rivayet edildiği için manem mütevatirdir. Yani kabir azabı neyse konuda ve kabir azabını engellemek işte tebareke her gece okuyan sure tebareke el münciye hiyel münciye e, tunci sahibi azab-ı kabr mülk suresi 30 ayettir kurtarıcı ismindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Sahibini, sahibi kim sahibi kefenine yazdıran değil hayatında tebarek okumaz kefene yazdırmış bu onun sahibi değil sahibi onu her gece okuyan onu kabir azabından kurtaracaktır bu hadis-i şerif kütüb-ü sitte hadisidir dolayısıyla e, kabir azabının varlığı mütevatirse ve sabitse ki hiç şüphe edilmeyecek kadar kuvvetli hadisler var e burada da kabir rahatlığı da bunun karşılığı nedir Kabir nimetidir. Kabir huzurudur. Ya, azap olmayan da ne vardır? Kabirde? Ravzat Ümini Azıl cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve orada rahatlık vardır. Ve huzur vardır. Bunlar nereden temin edilecek? Hepsi bu dünyadan. Hepsi şu saatlerde. Hepsi şu Ramazan'da. Önümüzde günlerde var tabi. Sade Ramazan'da değil ama ekseriyetle burada katlamalar var. cevapların e, mükafatından artırılması var. Vesaire. Özellikle de farz oruç. Sade bunda var. Başkasında yok. Teraviş sade bunda var, başkasında yok. Kadir gecesi sade bu ayda var, başkasında yok. O zaman burada e, niye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, döşeğini, döşeyi derken senin gibi böyle iki metre değil yani silde ince bir şey yattığı bir pike gibi e, onu niye camiye seriyordu? Yani niye inatik giriyordu? Evet, önümüzde inşallah. Bir gece de bir gün de bile itikaf olur. Bir gece bir gün de olur. Onda da çok müjda. Geçen şey yaptım size, e, sonra bense bir hendek demiştim. Meğer üç hendekmiş. Kim Allah rızası için bir gün itikaf yapsa. Tabi bir gün 24 saati kaplar ama sen işin var, gündüz çıkacaksın, gece girdin. Mesela şimdi söylüyorum. Burada beş vakit namaz kılınan bir yer. Beş vakit namaz kılınan yerde diye diyor. Cuma şartı yok. Niye cuma şartı yok? Çünkü biliyorsunuz eskiden hep cumalar nerede kılınır? Tek bir yerde kılınır. Dolayısıyla adam mahallenin mescidinde itikafa girse de cumada nereye çıkacak? Musallaya yani en büyük camide veya nerede kılınırsa oraya çıkacak eski dönem. Şimdi tabii bir camide toplanması milyonların mümkün olmadığından Ruhsat verildi bu kadar camide Cuma kılınma. Yoksa Cuma tek yerde olur. Fıkhın esası budur yani. Ee, zaten Cuma'nın ehemmiyeti de budur. Herkes büyük iştima olsun diye. Onun için Cuma kılınan cami olması şartı yoktur. Ama fi mescidi cemaatin hadislerde geçer. Men akefe nefsehu fi mescidi cemaatin. Kendini hapsetti camiye. Cemaat mescidinde. Cemaat mescidinden kastı beş vakit i̇mam müezzini olan yani müezzini de olsa yeter diyor. Yani beş vakit kıldıran görevlisi olan. Onun için burada olur mu? Olur. Beş vakit işte ada, arkadaş var kıldırıyor. Burada beş vakit kılındığından dolu. Cuma kılınmasa da. Hal böyle olunca şimdi siz e, diyelim ki e, bu sene e, önümüzdeki tek gece de çok kuvvetli. İşte dergiden okuyun dedim. Yirmi beşinci gece Perşembe girmesi hasebiyle çok ama çok önemli gece, o 25. gece, bu sene olarak konuşuyorum. Hem tek olması, hem de perşembeyle girdiği için, Evliyaullah'ın keşfine göre, e, yarın değil öbür geceyi konuşuyorum yani, e, o gece, sen akşam ezanından evvel buraya girerken, efendim, itikafa niyet etsen, sonra e, sabah namazına kadar veya güneş doğana kadar, o geceleri işte söyleyelim arkadaşlara, Kapatmasınlar. Adam itikafta kalma niyet etse, savurluğunu da yanına alacak veya neyse. İtikafa niyet etse bu olur. Veya Kadir gecesi. Kadir gecesi derken yani 27. gece demek istiyorum. 27. gece akşam güneş batmadan evvel iftardan evvel girse, çünkü geceye başlamadan girecek. Ne niyet edecek? İtikafa niyet edecek. Şimdi Kadir gecesi sabaha kadar cami cami dolanmak, trafikte tıkanmak dört dakika zor kavuşturmak ne manası var? Böyle yedi cami gezene, yedi kere şuraya gidene diye bir rivat yok. Kitapta olmayan şeyi uydurmayalım. O zaman e, sen gezeceğine gece zaten bir avuç. Son yarım saat kırk dakikayı da sahur vesaireye ayırdığını düşün, bir şey kalmıyor. E teravih on de bitiyor. E ben inşallah sohbeti burada yapacağım, Akşam namazının peşine yani. 9.20 gece gibi. 27. geceyi konuşuyorum. Takvimde Kadir Gecesi yazan. Sohbet burada olacak inşallah. Ama aşağıki camiye gelenler mahrum olmasın diye teravih orada kıldıracağım. İkiye bölelim işi. Haksızlık yapmayalım. Teravih orada kıldıracağım. Burada da teravih kılınıyor imam var. E tabi buraya gelen itikafa niyet eden çıkmasın. Orada kunut duası, uzun kunut duası yapıyoruz. Sesli kunut duaları yapacağız inşallah. Oysa'lı. Burası da ona ilhak edilir. Niyetimiz burayı da katmaktır ama buranın ayrı cemaati var. Arada yol olduğu için. Eskiden yolları tıkatırdık, cemaat eklenirdi, burada oraya uyardı. Ama şimdi onu yapamayız. Belki bir hastası olur. Bir şey olur insanlar, ne lütfen var? E yol tıkat, kapatman iyi bir şey değil. Bundan dolayıdır ki e, itikafa niyet edebilirsin. Bir gün, bir gece itikafa Bir gece, gece olması için ne yapmak lazım? Akşam namazından evvel, birkaç dakika evvel bile girsen, Geceden evvel girmiş oluyorsun. Hani altıda 7'de girmek şartı yok da. Daha sekizi kırk geçebilmem ne. Sekiz buçukta girsen akşamdan evvel giriyorsun. E, sabah güneş doğana kadar. Gece ne zamana kadardır? Yok imsa kadardır. Gece imsa kadardır. İmsaktan sonra serbest, sabah namazı kılarsın. Çıkar gidersin. Yani gidebilirsin. Gece itikaf oldu mu şimdi? Oldu. Kadir gecesi itikafta kaldın mı şimdi? Çok da kolay bir şey söylüyorum sana. On gece on gün değil. Çünkü hadi şeritte merak eden hepsi akifen hepsi. Bir gün diyor. Tabii bir gün 24 saatleri günü geceyi de tabi oluyor ama e, senin gündüz işin olduğu için söylüyorum. Bir gece, hele ki Kadir gecesi yani 27. gece itikafta kaldın. Çok da bir şey değil. Beş saat falan. <gülüyor> çok da bir şey değil. Gece çok kısa. İmsak e, 3:30-3:35'e gider en fazla. Ne olacak o zaman? Allahu, ve bin el ma bin Allah Teala o kişiyle e, cehennemin arasına üç tane kandek açar. Ben tabii bir kandek demişim, hadi şerif çok eski hatırlıyorum. Üç tane kandek koyar, kandek yani cehenneme giremesin diye engel açar. O kandek'in mesafesine kadar doğuyla batı arasından daha uzak. Doğu ile Batı arasından daha uzak bir tanesi Üç tane öyle kendek koyar Yani cehenneme girmek istese giremez Bir gecenin itikafı, bir günün itikafı bu ya Niye kaçırıyorsunuz? Onun için savurluğunuzu alın İftarlığınızı, savurluğunuzu alın O gece en azından itikafa niyet gelin Anladınız mı? İtikafa niyet gelin Cami açık Sabah namazında ben 27. gece sabah namazında da buradayım. Sabah namazda ben kıldıracağım. Namazda kılarız. İştahı da bekleriz. Ne var? Ölüyor muyuz yani? Allah Allah. Bekleyen bekler. Beklemeyen gider. Farz değil, vacip değil. Ama faziletli ameller var. Niye kaçıracağım kardeş? Öyle yapalım mı? İnşallah. Ona göre itikafa niyet edenler yani Ahmet Yesevi Derneği'nde gelebilirler. Onu demek istiyorum yani. Bu ameller yarın ahirette önümüze çıkacak. Ama tabii ki e, faziletli amellerde en büyük meseleler nelerdir? E, kul hakları, kulların ihtiyaçlarını görmek. i̇bn Abbas itikaftaydı radıyallahu teala Adamı bir geldi, dedi şunla bir işim var, sıkışmışım. Çok, artık neydiyse ise mı sıktı boğazını, artık o dedi ki hani, bunu biraz tehir etsin, ödemeyi geciktirme istiyor, araya aracı koyacak hani. Bu şefaat derler buna. Şefaat yani ne demek? Aracılık müessesesini işletmek demek. مَنْ يَشْفَانْ شَفَاةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ minha? Kim iyi bir aracılık yaparsa ona ondan nasip var. İyi aracılık ne demek? İşte adam borcunu ödeyemiyor. Alacaklı da bunu sıkıştırdı, geldi kapısına bağırıyor, çağırıyor, karısı çoluk çocuğu korktu evde ağlıyor. Adam saldırdı kapıya da ver para mı diyor e bunda parası yok ne yapacaksın oraya gideceksin o adam senin hatırını sayıyorsa diyeceksin ona ki bunu biraz geciktirebilir miyiz ben de aradayım ben de kefil olayım hani olmazsa ben öderim falan tabi kaç lira borcu olduğunu sor da öyle konuş yani de dikkatli olalım tabi Amma ve lakin sen en azından tehire yol aç geciktirsin da vade yapsın taksite bölsün bu adam bunu ödeyemedi vakti geldi ama ne yapsın yok Yaratacak mı ya? Şefaat-i Hasene'de çok büyük nasip var. Ne büyük iştir. Dedi Eyüp Abbas, Böyle bir sıkıntı var. Yani mevzu o mudur bilmiyorum. Şehlere bakmadım. Belki şeyhler de yazmaz. Fikazâ-ı Hacet'in diye iyi diyor yani. Müslüman kardeşinin Hacet'ini görmeme meselesi. Yani bir sıkıntı var demek onu açacak. Çıkması lazım, gitmesi lazım. İtikaftan çıktı ya. Gitti o adam işini gördü. Tabi zaruret miktarı, bir de eve uğrayayım, karıyı göreyim, yok! 10 gün itikafta öyle karıyı görmek falan yok! E ondan sonra, ama karıda camiye gelir, mahvolden seni görebilir, böyle yaparsın falan, o kadar. Camide sıkıntı, itikaftasın da. E, ama sade o iş kadar çıktı, git, geldi. Döndü, geldi, ne buyurdu? Ben Rasulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Men fi fî her kim, Müslüman kardeşinin bir hacetini, zaruri ihtiyacını görmek için, aracılık için yürürse, adım atarsa, giderse, öyle ya bir hareket lazım bir yere. Şimdi kolay oldu, biraz çok telefonla da halloluyor tabii. O zaman bu imkanlar da yoktu. Yürüyüp gitmek adama bulmak lazım. Kâne kâyrel leû minî itikâfî fî mescidi yâdâ Sene Öyle biliyorum. Bakalım yine yani ben de böyle kafadan biraz hadis okurum da hatırımda vardı ha açtığım sayfa oraya geldi arada kağıt da yok ha bak iyi ki açtım ya bir sene diyecektim yine görüyor musun hep tenzilat yapıyorum çünkü <gülüyor> en azını konuşuyorum çünkü neden hani atpasyon olmasın diye geçen de bir endek dedim bak hadiste üç endek çıktı neyse kardasınız bir şey yapmadım ki size ya 3 deseydin 1'e inseydi daha kötü diye mi şimdi? Kitabı açtık şimdi. Kaynak Heysemi büyük müaddis. Tabaranileri falan onların zevaidini toplamış. Mecmua Cevad isminde İmam Şeyhutu'l-Mesudi'de almış hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Müslüman kardeşinin işini görme kim adım atarsa kana kayran minuti kafihi ama benim dediğim de doğru. O başka hadiste geliyor şimdi. O kişinin on sene camiye girip hiç çıkmadan, yani zaruret tuvalet için çıkıyor bir tek abdese, on sene camide sıralı itikafından daha fazla sevap ve daha hayırlıdır. On sene, sen on gün bile ne kadar zor gelir. On sene itikaftan daha neymiş? Müslümanın işini görmeye gitmek. Yani faziletli ameller, sadece namaz oruç değil. Müslümanların dertleri var, sıkıntıları var. Senin de lafını dinleyen adamlar var. Bunlara aracı olmakta çok büyük hayırlar var, faydeler var. Evet. Ali ibn Hüseyin radıyallahu taala anhuma. Ali Zeynelabidin, bu İmam Zeynelabidin, bu Ali. Hüseyin'in oğlu çünkü. Hazreti Hüseyin de babasından rivayet ediyor. Kim oldu o? Hazreti Ali Efendimiz ravisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Tabarani Mücemmi Kebir'de rivayet ediyor vesaire. Men oteke fe fi Ramazan, kaneka hacce ve umre her kim Ramazan'da on gün itikaf yaparsa iki hac iki umra alır. İki hac makbul hac. Öyle öbür türlü elli hac ne yapayım? İki makbul hac iki de umra alır. Sevap bakımından. Ama işte işrağı bekleyelim dedim biraz yan baktınız. İştak neydi iştak? Kânele ukeciri hacetin tirmizi hadisi ve umratin bir hac bir umre. Ya hoca bu iştah daha kolay geldi, bir yarım saatte oluyor bu şimdi on günlerde. Değil mi bak, bir haç, bir ömre, ya ne olacak güneş doğduktan, ama şimdi erken kılıyorlar, iştahı beklemek bayağı pahalı. Kaçta kılıyorlar camiler normal? Dört dördü, on geçe kılıyorlar. İştah kaçta oluyor? Altıya, altıya gider, güneş beş, beş buçuğu çok geçiyor. E işte 16 dakika bile en azını baz alsan yine 6'yı bulur 6, 6 olur en az e dolayısıyla 4.5'tan 6'ya kadar zor ama namazı Hanefi mezhebine göre yarım saat kala kılsan 25 dakika kala 20 dakika kala kılsan o zaman işrak yakın oluyor anladın ama ne yapalım cemaatı ben işrağı bekleyeceğim diye sonda kılayım diye cemaatsiz kalmak eftal olmaz Cemaat çok eftaldir. Dördü on e geçe de kılsa son vakte kılan cemaat da yoksa senin etrafında neyi tercih edeceğiz? Cemaati tercih edeceğiz. Çünkü vakit girmiş oluyor. Dördü on e geçe falan. Sen bakma Halir Zahdemircan'dan aziz Bayındırlara, Onlara göre yarım saat kalana kadar yiyor bile zaten. Sabah namazını da onda kılacak az daha. Yani o o, kaf, o kafa kafa değil. Onu hiçbir dünyanın ne Mekke Medinesi, ne dünya hiçbir İslam ülkesine itibar edilen bir görüş değil. Hattea temeyyene lekumul haydule ve zumnel haydule esvedi el fecir. <gülüyor> Yeyin için ne zamana kadar? imsak Tan yerinde, ufukta, beyaz iplik, siyah iplikten seçilinceye kadar. Beyaz iplik, siyah iplik diyor. Niye iplik diyor? Gece gündüzden ayrılana kadar deseydi, senin dediğini anlardım. Ortalık ışığına kadar diye. İplik diyor. Niye iplik diyor? Çizgiyi gösteriyor ufuktaki çizgi iplikle temsil ediliyor Allah Teala diyemez miydi ki gündüz gibi ortalığı görene kadar yolunu görene kadar diyemez miydi iplik ayrılana kadar yani beyaz çizgi siyah çizgiden gündüzün çizgisi beyaz ufukta yayılıyor enine uzunluğuna yayılan kaziptir o kaybolur gider ondan bir zaman sonra birden patlar bir çizgi gelir bir ışık enine gider bütün ufukta enine yayılır o ondan sonra devamlı beyazlar artık daha siyahlı gelmez o iplik demek, ufuktaki çizgi demek. Mevla onu bahsediyor sana. Gündüz olana kadar demiyor ki sana. Onlara itibar etmeyin. Yani normal dörde on geçe falan dörtte falan yani namaz olur. Ben size dedim, 18 dakika gibi bir şey. Ha, onu da bekleyemeyen aşırı zorlukti var. Şimdiki ezandan hemen sonra da olur. Ama en az bir 18 dakika kadar bir beklense çok iyi olur. Bu en azıdır ama daha fazla bekle bekle onun sonu yok. Yani sonu 25 dakikaya kadar e, Hanefi mezhebinde o yarım saate kadar eftal olur o eftal. Evet. Şimdi Yine Hadis-i Şerif Amr ibn Şehab Hazretleri'nin babası vasıtasla dedesinden bu Abdullah ibn Amr Hazretleri oluyor. Abdullah ibn Amr nasıl oluyor bu zat? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Ne zarurre cülilâhî alâ şevkîn hayrun min itikâbü senedin fî mescidi hâdâ. Gel bakalım. Siz hemen bunu tercih edersiniz. Yapmayın ya. Bunu da yapın, onu da yapın. Bir Müslüman'ın Müslüman kardeşine iştiyakla, sevgiyle, muhabbetle, e, arzuyla böyle yani Allah için sevdiğim kardeşim şuuruyla diyelim bakması benim bu mescidimde yani Ravz-i bir sene itikaf yapmaktan Hayırlıdır. Müslümanı Müslümana gülümsemesi sadaka. Müslümanı Müslümana bir de şevkle bazısı tabii çok sırıtıyor böyle içinden gelmiyor. Şevk yok, şuur yok. Böyle dururken adama birden böyle bir Lan nasıl yaptın da bir daha döndün daha mübarek adam. Halbuki bunu şuurlu yapsaydık biraz daha ne olacaktı? Mimiklerde kalacaktı biraz. Bu ne yaptın? Bu ne yaptın kardeşim? Artist misin ya? Böyle hareketlere rastladım ben. Öyle Müslümanlara rastladım var. Bizim cemaatta da bol olur. <gülüyor> Fazlaca var. Neyse öyle sırıtma. Ben dişlerini görmem diye bir cevap yok burada. Dişlerini görsem bir cevap sana da yok bana da yok. Ş Ala şevkin. Hadis-i şerifte niye demedik her sırıtana var? Ala şevkin. Şevk ne demek? İstiyak. İstiyak ne demek? Arzu. Ne arzusu? Allah için sevme arzusu. Ben seni Allah için seviyorum. Veya hafız olduğun için veya alim olduğun için Veya takva sahibi olduğun için Neyse bir vasfı var her Müslümanın Değil mi canım? O Müslümanın o veya hizmet ediyorsun Veya ezan okuduğun için Mesela Her Müslümanda bir Şuur var bir huzur var En azından ehli sünnet olduğun için Bu kadar ehli bidat var Çıkmış Mustafa ne bizim cemaatın aleyne Konuşmuş diyorlar ben dinlemedim Ne konuşmuşsa konuşsun Sen ki Bukhari'yi inkar ettin sen ki mütevatir hadisleri inkar ettin Sen ki kafir olacağı hakkında icma olan bir konuya girdin Sen ne konuşursan konuş Bundan sonra boş Ancak çıkarsın Tevbe ettim bu görüşümden Ey kardeşler Resulullah doğru söyledi Ben burada Bukharileri, hadisleri, Resulullah'a, ravileri yalancı çıkartmış olmuştum Ben bunu anlayamadım Hoca da olsa insan bazı yanılabilir Ben şimdi bu işi düzelttim İsa aleyhisselam diridir ve inecektir Dedikten sonra geri kalan pek konularda onun sorunu yok. Öbürleri gibi değil. Rabıta, Rabıta konusunda ehli sünnetten çıktı denmez. Bak bunlar ayrı şeyler. Rabıta inkar eden adama ehli sünnetten çıktı denmez. Çünkü biraz özel konudur. Tarikat biraz özel konudur. Ama kabir azabı mütevatirdir. İsa Aleyhisselam mütevatirdir. Şimdi Rabıta hakkında ayet hadisten işaret çıkıyor. Ama bunlarda nas var. Nas demek, ayet, hadis, açık delil. O o konudan ben ona Ehl-i Sünnet'ten çıktı demezdim mesela. Başkalarının da biliyorum, tanıyorum. Demedim. Çünkü ben Ehl-i Sünnet'in çizgilerini, hassasiyetlerini korumak, gözetmek zorundayım. Ha, rabıta bizim için çok önemlidir. Tarikatta ama şeriatta Nas olup da rabıta inkar eden Ehl-i Sünnet'ten çıktı denecek konumda değildir. Anladabildim. O ayrı bir şey. E, bu iyi ki de söyledin. Çünkü onu da anlatmış olduk. Çünkü bizim cemaat da hemen herkese el üstünetten çıktık derlerse adam kalmayacak piyasada. Onun 13'ün bazı hassasiyetlerimiz var. Ben size zaten mütevatir konuları söylüyorum. Hazreti Mehdi mütevatirdir. Mehdi çıkmayacak dese mütevatiri inkar etmiş olur. He ondan dolayı yani kafir demiyorsak da İsa Selam'ın işini inkar edene kafir deniyor. icma olduğu için Hz. Mehdi'nin Kafir demiyorsak da mübdedi'dir. Yani ehli sünnetten çıkmış. Ehli sünnetten çıkan bir adamın konuştuğu sohbete, vaza derse kulak verirse ne oldu? Allah ondan korumasını çekti, onu nefsine havale etti. Artık o helak olacaktır. Bunları dinlemek caiz değildir ve haramdır. Haramdır diyorum sana. Ben boşuna haram diyen bir adam değilim. Haram kolay değil. Bidat ehlini dinlemek haramdır. Çünkü Hz. Ömer radıyallahu anh emir vermiştir sahabeye kaderi inkar eden adam geldiği zaman sakın oturmayın ondan dağılın gidin adam mecliste girdiği zaman bin tane cemaat olsa sahabe tabi hepsi kaçarlardı yani konuşsa bir şey dinlememek için böyle bir önemlidir bu mesele bu kadar önemlidir bu bidat yani reformistlik dinde yenilik icadı Allah şerlerinden muhafaza Allah istahalesini idarete evet şimdi siz ne yaptınız ya hoca on gün itikâftan işra gelmişti iş Şimdi ben adama bir baksam oluyormuş ya, ben en iyisi bunu tercih edeyim. İşte avanak sana denir. Onu da yap, onu da yap, onu da yap. Allah Allah! Birinden birinden cennete gideceksin inşallah. Haşar adıyallâhine adânâri vâd. Ali el-Muttaki, büyük muaddistir, kenzül mal sahibi. Büyük veli, Mekke'de medfundur. Men ve imanen ve ihtisâben. Gûfire lehu mâ Hadi bakalım. İmanı düzgün olacak. Bak hadisler 3 geçen derste 4'e çıktı. Aynı şart. Ehli sünnete göre iman, sevabına inanmak ve Allah rıza için ihlas, başkası görsün beğensin, hadi sen giriyorsan ben de giriyorum gibi birbirine bağlama yoluyla değil. Sırf Allah için itikaf yapan burada bir gün, iki gün demiyor. Ama mutlak kemale masruftur. Kaidesince bu 10 gün itikafa geçer. Çünkü genel söylenince bilinen itikaf sünneti müekkede son 10 gündür. Bu kişinin geçmiş bütün günahları mağfiret edilir. Bu da Ramazan-ı Şerif'te imkan olan e, geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olması hasebiyle kaçıncı oluyor? Dört. Birinci neydi? Men sâme Ramazanda oruç tutan. Bu Bukhari'dedir. İkinci neydi? Men kâme Ramazanda kıyam yapan. Bu teravihle bile yerine gelir. Teheccüd kılmasa bile teravih kılan kıyamdadır. Ne oldu? Ne oldu? Ramazan'a mağaz. Bu da Bukhari'dedir. Ben kavme leyletel kadri sade kadir gecesinde kıyam yapsa. Ama işte kadir gecesi hangi gecedir? Zaten onu bulmak için her gece teravih kılıyoruz. Öyle mi? Biz de enayi değiliz. 27 garanti olsaydı biz de 28 gün yatardık. Değil mi? Canımız çıktı. Öyle bir şey yok. Gizlediler bunu. Niye gizlediler? Her geceyi kadir bil diye gizlediler. Kadir gecesini kıyamda geçiren Üç. Bu da ne diyor şimdi? Menev tekefe, itikafa giren. Ne oldu? Dört. Bu dört tanenin hepsi Ramazan'a vasıltıdır. İki şart var. Bir eli Sünnet'e göre iman. İman, İslam, İlmali yazdım size. 120 sayfa ilk bölümü tam okuyup inandım diyen ehl Sünnet'e tamamdır. Allah'ın izniyle. Peki, eksik bir şey mütevatir konularda bırakmadım. Gayrı mütevatir konu çoktur. Mütevatir konularda eksik bir şey Allah'ın izniyle bırakmadım. Yani ehl-i sünnete göre iman. vahd ben sahaben ihlastır. İhlas da bakkaldan, pazardan alınmıyor. Şu kitabımda okursanız ihlaslı olursunuz diye de hiç bir kitabım yok. Çünkü ihlası yazsan da yaprağını yemekle, nuskayı takmakla ihlas olmuyor. İhlas çirri ve beyni ve beyni abdi. Kulumla aramda sırrımdır Allah buyuruyor. Es tevdi'u e, kalbe men ehbebtu min abadi kullarımdan dilediklerimin, sevdiklerimin kalbine ihlas sırrını emanet bırakırım. Bize de emanet eyle ya Rabbim. Bu sırrı bize de ver ya Rabbim. Allah'ım amin. O Allah'tan gayri ilk bir şey için değil, sırf onun için yapmak meselesidir yani. Olabilir. Çok da zor bir şey değil. Yani birçok Müslüman'da bu ihlas vardır yani. Allah razı olsun. Ama niyetle olmuyor. Niyet etmiyor. Sen rızan için. Demekle bu ağızda kalır. Bu kalbe inmesi gerekir. Ama ağızdan Zaten niyeti ağızdan yapmıyoruz. Namaz niyetini kalpten yapıyoruz. Kalpten yapmanın da faydası da vardır. İnsan biraz düşünüyor. Ne diyorum ya papağanlık yapmayayım. Allah rızası için. Ha rızası için ya değil mi ya? Allah için. Onu da düşündürüyor ha o kalpten niyet meselesi. Niyet mutlaka kalpten yapılmalıdır namaz meselesinde. Hal böyle olunca efendim iki şart ile beraber inanacak ve sevabını Allah'tan umacak ihlas ile yaparsa Geçmiş, bütün günahları bağışlanır. Körün istediği bir göz Allah'a verdiği iki göz. Ne istiyoruz daha? Günahlar sıfırlanırsa bela kalır mı? Bela gider, musibet gider, geçim darlığı gider, kısırlık gider, hastalık gider, kuraklık gider. Her türlü bela neden geliyor? Günahlardan geliyor. Günahların yükünden kurtulana iki cihan saadeti istikbal ediyor. Allah Teala cümlemize bu marekay çıkmadan müessere eylesin. Amin. Bir ara veriliyoruz. Ya Mu'tikar Rikab zikrimizi yüz kere okuyoruz, yüz kere Sübhanallah ve hamd okuyoruz. Şahadet, istiğfar, cennet, cehennem duaları bir öğrettim size. Onları yapıyoruz arada. Biz en az üç kere burada arada yapıyoruz. Böylece tekrar buluşmayı Allah Teala nasip eylesin. Amin. Beş dakikada ne olur belli olmaz. Dua edelim hep inşallah diyelim. Değil mi? Amin. Evet. Evvelce beyan ettiğimiz üzere bu mübarek günlerde, tabii ki özellikle bu mübarek günlerde yapılan salih amellerin çok fazileti olduğu ve yarın ahirette bize şefaatçi olacaklarına dair birçok hadis-i şerifler beyan edilmiştir. Ama bu Ramazan-ı Şerif'i mahsus değildir. Ramazan'dan sonraki amellerin de şefaati olacaktır. Ama Ramazan-ı Şerif'te başka aylarda, günlerde, gecelerde Bulunmayan ameller var. Onu demek istiyoruz. Tirmizi, i̇bn Dünya ve İmam Acurri Eşşeria isimli kitap, büyük hadis kaynağıdır. Bunların tahric ettiği Beyhek'i, Azab-ül Kabur. Beyhek'inin kabir azabı E Ey gidi Mehmet okuyan! Beyhek'inin koca muhaddis azab Kabur, kabir azabı içinde koca cilt kitabı var. Sırf hadis. Onun için mütevatir diyorum. Mütevatir olması için çok kaynaktan gelmesi lazım. O kitabında zikrediyor. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivat ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. kubir el meyyitü ete'ahu melekâni esvedâni Hani telkın duasında zâ câekel melekâni lezrakâni levhâşâni diyoruz. Bunlar hiçbir kafadan ulema bulmadı. Bak hadiste diyor. İki tane melek gelecek. Kapkara. Bu melekler siyah. Öyle nurlu murlu değil yani. Çok karanlık ya, Hadis böyle söylüyor. Ezrekani siyaha mavi nasıl gider? Çok korkunç gider yani. Bütün vücutları sipsiyah gözleri şimşek çakıyor. Mavi böyle. Yukal ve hadima. Bunlardan birine ne denir? Münkerun, münkir derler. Sensin münkir. Münkir inkar eden demek ya. Münker, münker. Münker demek tanınmayan. Yani dünyada öyle bir şey görmemişsin. Korku filmlerinde de görmemişsin. Amerika'nın senaristleri Hollywood'un, bilmem Hollywood mu var, Bollywood da var. Hiçbir senarist ne yapamaz, bunu çizim yapamaz. Yapamaz. Çünkü hayal edemez, tasavvur edemez. İnsan hafızasında ve muhalebesinde yok ki yapsın. Bu melekler birine münker yani hiç tanınmayan demek. Hiç dünyada tanın, görülmemiş. Belli nekirun diğerine nekir o da inkar edilen yani kim bu ya nereden çıktı denilen ve hiç tanınmayan ilk soru da bu adam hakkında ne dersin bu adam kim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabirde mübarek cemali gelecek yani kabirden korkuyorum ama efendime sallallahu aleyhi ve sellem'i yakında göreceğim diye seviniyorum çünkü mahşerde göreceğiz de inşallah imanımızı kurtarsak. Şimdi mahşer çok uzak. Kaç yüz sene de altta yatacağız belki. Ama ölmek yakın. Ne kadar daha yaşayacağım ki? O zaman ölür ölmez mezarda hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyadaki şekli mübarek cemali göreceğiz mi? Kesin hadisler, Buhari'de de var bu efendimizin gelme konusu. Bu adam hakkında ne dersin? Sana bu peygamber hakkında dese tiyo vermiş olur. Melek sana tiyo vermez. Normal adam muamelesi yapıyor. Bu adam hakkında ne dersin? Peygamber desesene atlarsın. Peygamber hee dersin. Senin gibi uyanıklara orada yer yok. Adam da mübarek adama çattı. Zaten dünyada dediğini diyor. Hı abdullahi ve Allah'ın kuludur ve elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdu ve rasul. Yani hadiste ve enne Muhammeden geçiyor burada. Yani ikinci eşhedü, birinciye tabi, şahitliğe geçiyor. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun kuludur ve rasul. Fekulâni, ona derler, gatkünnâ ne alem önnekete Biz biliyorduk zaten de formalite icabı sana sorduk. Senin bu itikatta olduğunu dünyadayken biliyorduk. Mübarek melekler, ne korkuttunuz bizi adamın ödü koptu ya. Abdesi bozuldu. Hüslettirdiler, o kadar yıkadılar, ettiler altına üstüne pamukladılar. Tampon yaptılar. <gülüyor> Bir gördü melekleri, abdest mi kalır ya? varek madem biliyorduz ne korkuttunuz biz gavur muyduk ya? Hazreti Ömer için ne dedi? Ben onlara dedi, kafi gelirim dedi. Sonra keşife eli gördü o işi, nasıl kafi geldiğini. Ne dedim meleklere? Onlar ona diyor ki, Rabbin kim? Dedi ki yahu nereden geldiniz dedi. Arştan geldik. O Çok uzak dedi. Ben nereden geldim dedi. İki metre üstten dedi. Siz oradan Allah'ı unutmadınız da ben buradan mı unutacağım dedi. Yani başka kapıya der gibi hareket çekti yani. <gülüyor> bir de ne yaptı biliyor musun Hazreti Ömer radıyallahu Burada hadiste yok. Bu da tabi ulemanın beyanlarında. Ne dedi onlara? Bir daha ümmet Muhammed'den birine böyle şiddetli gelmeyin dedi be. Bu ne zorluk dedi ya, Bu mübareğin ne şeylerini görüyoruz ya. Kabirde bile bir tahfif görsek onun ara şefati var ha. Allah'u Teala. Melekler gelirler ama tabi adam olursan güzel cevap ver. ne diyor İmam e, Nesefi olacak. Ama bu Nesefilerin de hangi Nesefi? Çok Nesefi var. Nesefli olan hepsi Nesefi tabi, çok ulema evliya var. Ben birkaç tanesini tanıyoruz yani itikat kitabımızı yazan Ömer Nesefi tanıyoruz. Öbür nesefi tefsirini yazan Medarik'in ne tanışıyor. Ebu'l-Berakat Ahmet olacak. İmam, o da İmam Nesefi zaten. Bu hangi nesefi onu da bilmiyorum ama tefsirde öyle geçiyor. Kabre girdi. Melekler şu cevap etti. O mübarek e, keşif elinden biri görüyor. Ya mübarek senin dünyadaki önündekini göremediğin gibi onlar kabirin altını görür. Evliyaullah'tan böyle zatlar var. Çünkü ne dedim sana? Peygamber'e mucize olarak olması sayı olan her şeyin Veli'ye keramet olarak verilmesi sahiptir. Bu nedir dedim sana? ehl Sünnet'in kaidesidir dedim sana. Hal böyle olunca... Geçen Nihat Hoca da, bir, birkaç hoca da söyledi bunu televizyonda, aynı bu laf. Hal böyle ol, yani ehl Sünnet birdir yani kitaplara aynı kitap okuyoruz. Herkesin kitabı ayrı değil. Ancak Mustafa Karataş'ın kitabı ayrı, Al bayrakların ayrı, okuyanın ayrı çünkü onlar bizim kitapları okusa, Kabir Azabı'nı kabul ederler, İsa Aşem'in kabul ederler. Onlar ehl Sünnet kitaplardan çıkmış. Dolayısıyla e, peki Efendimiz ve kabirdekilere azap edildiğini görüyor muydu? Bukhari'de sayı hadis var mı? E bu Evliyaullah'ın bunu bu azap mı var, nimet mi var görmesi de ne oldu? Keramet oluyor. E peki Peygamber'e mucize olarak sayı olan Evliya'ya keramet olarak verilir mi? E verilir. Öyle mi? El-Üstet'e göre bu caiz. Ne şeydir? Bir i̇şte İmam-ı geldiler <gülüyor> mübarek Korkacak ya, biz olsak ödümüz kopar, kaçar. O dedi ki onlara nazmen mi cevap vereyim, nefren mi cevap vereyim? Ne rahatlık ya! Ne dedi yani? Yani şiirle mi cevap vereyim? Düz kelamla mı konuşalım dedi. Melekler de dedi, Allah Allah! Senin gibisine ikras diyoruz falan. Bir nazmen konuş bakalım dediler. Bir şiir düz bakalım dediler. O da dedi Rabbi Allahu la ilahe şivahu. Ve Nebi Muhammedun ve Mustafa hu. Allah'ım salli ala Muhammed ve ala Ve dini el islamu ve fi'li zemimu eselullahi ve atahu dedi. Maşallah dediler. Nereden uyduracağım ben bu kadar şiiri şimdi? Evliya keşfetti diyorum sana da mübarek adam. Arapçasını okuyamasam uydurdu diyeceksiniz ha. Böyle, böyle de bir karıştıranlar var. Ben biliyorum onu. Burada yoktur da ki. İnternette seyreden her cıvık adam var yani. Cıvık da var çok. Acaba, acaba, acaba. Bu şüpheyle iman mı olur ya? Rabbim ancak Allah'tır. Ondan başka ilaha yoktur. Peygamberim Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra. Dinim İslam'dır. Ama işlerim kötüdür. Amellerim bozuktur. Allah'tan affını ve bahşişini dilerim. Ne güzel. Değil mi? İşte böyle. Buna daha uğraşılan. Efendi Hazreti çok anlatır. Molla'nın biri öldü. Ne dediler? Men Rabbüke. Rabb'in kim dediler? Molla da zannediyor ki hocanın önünde avamil dersi yapıyor, izhar dersi yapıyor. Yani sual cevap. Men mukattem haberdir dedi. Rabbüke muhakkâr müftedadır. <gülüyor> Melekler anlamadı. Dedi ya Rabbi bir kulun geldi bir şey diyor ama ne diyor? Mevla buyurdu ki o, onu kelime-i şehadet yerine kabul ederim. Çünkü benim Kur'an'ımı anlamak için Arapça okuyordu bu talebeydi. O menrabbüken'in terkibinin tahlilini yapıyor <gülüyor> dedi. Ne güzel değil mi? Ne güzel insanlar var değil mi? Muhittin-i Arabi için Kadde sallallahu Arapçasını hatırıma kalmadı. Ama Türkçe şiir yapmışlar onu. Arapçasını keşke bulsakmış arkadaşlar inşallah bulurlar onu. Ezberleriz yani. Tabi bu hareketleri biz meleklere çekemeyiz. Hani ben de ezberliyim. Nazım mı söyleyeyim, nesil mi söyleyeyim? Sen ödün kopar be. Ödün kopar. Ne şiir okuyacak Bildiğini unutursun hafız olsan. Ha, hafız olsan ayeti unutursun. Ama ne dedi Muhittin Arabi? De, de? Melekler soruyorlar Rabbin ki Muhittin Arabi zaten vahdet-i vücut makamının padişahı yani. Adam zaten Mevla ile beraber olmaktan artık hiçbir şey görmez olmuş. Mevla'dan başka bir şey görmez olmuş yani. He? He? küllüğü hu diyor. Her şey o diyor yani. <gülüyor> Mak makam olarak. Bizde küllüğü minu. Her şey ondan. İmam Rabbani o makamı açtığı için her şey ondan makamına çıktı. Muhittin-i Arabi, İbni Arabi kattisallahu aleyhi ve sellem. her şey o makamında takıldı kaldı. Yani adam Mevla'dan başka bir şey görmüyor manasında. Yoksa duvarlar, direkler Allah'tır demiyor haşa. Yani. Ondan başka bir şey görmüyorum. ve onun kudretin eserlerini görüyorum. Onun yaratma eserini görüyorum mesela. Dedi biz bizimle bizdeydik Biz bizimle bize geldik Biz bizimle bizdeyken Bizi bizden mi sorarlar? He? Öyle takara makaraları ezberleyeceğiz de bunları ezberleyin He? Bir berber bir berbere bilmem ne Ne? Ha bunu ezberleşti ezberleyecek Yani ben diyor Mevla ile beraber yaşadım Ölürken beraber öldüm Kabre inerken Rabbimle beraber indim ''Şu anda da Rabbim benimle beraber, sen bana kimi soruyorsun?'' diyor. Melek de dedi, ''Estağfurullah, kusura bakmayın.'' dedi. <gülüyor> Çünkü Mevla diyor ki, ''O benim dostumdur.'' He? <gülüyor> Yahu, Sultanül Arif'in, Ariflerin padişahı kim? De bakayım. ''Ebu Yezid el teala ''Kaddesallahu teala'siruhu'' Evet. Seyyid-ül Taife, Evliyaullah'ın efendisi kim? He? Cuneydi Bağdad'ı bak işte. Bileceksin bu lakapları tanımakta fayda var. Örli Allah'ın böyle makamları var. E Sultanül Aşıkîn, Aşıkların Sultanı kim? İbnül Fariz. Karafe'de yatıyor Mısır Kahire'de. İbnül Fariz o mevla hani ya Rabbi böyle köşkler saraylar huriler gösterdiler ona ölürken de dedi ya Vay vay vay yazık bana dedi kazandığım buysa günlerimi zayi etmişim. Cemalinden bir zerre göstermeden alma beni dedi. Ben ne yapayım huri cenneti dedi. Ölürken ölürken e bu adama kabirde ne yapsınlar? Pazarlığa bak. Mevla'nın tecellisi geldi de öyle vefat etti. Huriler gösteriyorsun bana? Ya Rabbel Alemin dedi. Levkânet et fil hübbü indekumû mâ kad râytu kad dâya'tu eyyâmi. Devamı da var idi. Yani onun çok şiirle ta'iyyesi var, divanları var, onları tercüme etmek lazım. Ama böyle bir kadına aşıkmış gibi yazıyor. Maksadı kim? Mevla. Mevla'ya direkt hitap etmekten utandığı için sevdiğime diye yazıyor yani. Sevdiği kim? Mevla. Ümniyetun zafirat ruhi biha zemenen fel yevme ahsebuha adgâfe Bu kadar dedi, murakabe yaptım. Bu kadar rabuta, bu kadar 16 sene sahrada kaldı aslanlarla kaplanlarla Mekke'de Harem-i Şerif'te aslana biniyordu getiriyordu mescide 5 vakit namazı ondan sonra çıkıyordu aslanlar kapıda bekliyor cemaat ona çok hürmet ediyor Efendi Hazretleri seni götürelim getirelim kapıda bir aslanlar görüyorlar hepsi kaçıyorlar ya zaten aslanla geliyorum gidiyorum sana ne lazım var ya harem bölgesinin dışa çıkıyordu Mekke'nin dağlarında kaldı 16 sene Sonra Şeyh'i çağırınca vefat edeceğim. Gel evladım tam bu sıra. O zaman gitti. Onun çok güzel bir kıssası var. Bir gün anlatmak lazım. Yani ne diyor? Ya diyor bu kadar ibadet ettim. Bu kadar feyiz, bereket, tecelli. Demek onlar benim ruhumun boşuna oyalandığı bir takım temennilerden ibaretmiş. Madem bana huri cennet gösteriyorsunuz. Demek o rüyalar boşunaymış. Karışık rüyalar görmüşüm dünyada. Ben senin için yapmıştım ya Rabbi. Seni görmek için yapmıştım. Ruzan için yapmıştım. Ne yapacağım cenneti diyor. Ve o zaman Mevla Tecelli ediyor da ruhunu kabz ediyor. Aşıkların sultanı İbnül bu. Unutmayın. He tamam. Babası herhalde ferahizciymiş. Böyle hesap taksimi ölenlerin miras taksim hesaplarını yapan. Öyle hatırlıyorum. Onun için Farid'in oğlu. Kardeş Rabbim şefaatlerine ne aile eylesin. Allahümme amin ya Rabbi alemin. Beyazıt Bestami'den geliyordum. Nereden? Beyazıt Bestami Hazretleri'nin e, hizmetinde bulunan zat, çok büyük velilerden tabii o da. Onlar normal adamın yanına almaz. Kabre indi, vefat etti. Beyazıt Bestami, ona ben rabbi gece sual cevap başladı. Dedi ki, ya bana mı soruyorsunuz? Ben Ebu Yezid'in Bestami'nin kürkünü taşımış adamım. Cübbesini taşımış adamım. Deyince tamam dediler, sana bir şey sormuyoruz. Hatta dedi ki, kabrimin başına gelin. Bunu duyacaksınız. O bazı velilere söylüyor tabii. O zamanın adamları kendine göre. Bunu duyacaksınız dedi. Yemin ant verdi onlara. Hakikaten sual cevap onlara canlı yayın yapıldı naklen. Yoksa bize de duyurturlar. Bu işler oluyor aşağıda. Ses bir gelse frekans meselesi. O polle kesilip açılma meselesi. O taraf duyuyor, bu taraf duymuyor. Sana da açsalar düğmeyi gel, gelir ses. <gülüyor> Yoksa bu hadiseler cereyan ediyor aşağıda yani. Ruhaniyet aleminde neler oluyor? Adam olmak lazım. Adam olmak lazım. Evet. Şimdi e, Taberaniyefsat'ta tahriş ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivat ediyor. Resulullah sallallahu teala sen buyurdu. Evet. Heysemi'yi mecbur sevahatte almış. Durul mensurda su almış. Bu şimdi okuyacağım kaynakları. Ve lezî nefsî bi'edî Canım kabza kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki. Sen nasıl inkar edersin daha kabir azabını? Kainatın efendisi Allah'a yemin ediyor ya. Bu yalan olur mu ya? Ya Allah'a yemin eder mi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu kadar hadisler var ya kabir azabına. İnnel meyite izâbu da'fî kabriyi. Ölü, kabre konulduğu zaman. Ama bu hususta Bukhari'de de var. Yani bu mana. Le inne uleyesmeû huhafgani âlim. Onu gömenler bırakıp giderken ayakkabılarının seslerini bile duyar. Hani ayakkabılar ses yapıyor ya paatçı, çatçı. Kabirden sonra dağılıyoruz ya. Dağılırken ses yapıyoruz da ayağımız yürürken. Onlara varana kadar, hatta üvelünanı, bütün millet bırakıp dönüp gidene kadar hepsini işitir. Ey bıraktılar beni, gidiyorlar, yalnız kalacağım. Fehinkane müminen, feizah kane müminen, bu gerisi ee, Bukhari'de de var. Yani ayak sesini bile duyar Bukhari'de de, var, en sahiplerde var. Eğer meyit kabre konan adam imanlı biri ise, kane'tu <gülüyor> salatu'inda rasi, ve zekatu'yn yemini, ve salmu'yn ne oldu? Namaz başına gelir. Varsa namaz. Beş vakit namaz varsa bu adamda nereye gelir? Ölünün başına gelir. Zekat tabi zengin değilse, nisaba malik değilse, zekatı vermişse nereye gelir? Sağına gelir. Yattığı yerin sağına gelir. Vassavm oruç gelir, oruç. Ha bu Ramazan. Gün sıcaklaştı çok. Boşuna mı tuttunuz? Bu oruç gelir. Nereye? Soluna gelir. وَفِعِلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَارُوفُ وَالْإِحْسَانُ اِلَنَّاسِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ İnsanlara yaptığı iyilikler, sadakalar, fitreler, fidyeler, hayırlar, işte pide vermiş, su vermiş, erzak vermiş, bir mahallesine, komşusuna, akrabasına, sılay rahim niyetine vesaire. Bunlar nereye gelir? Ayaklarının ucuna gelir. Ölü onları görüyor mu? Görüyor. Daha sorgu sual başlayacak. Herkes ne yapar? Mahkeme nasıl mahkeme? Hakim iki tane de yanına savcı şu tarafa oturuyordu bizim mahkemede bilmiyorum şimdi bu tarafa mı geçmiş haberim yok. Yeni mahkemelere gidemedim. Şimdi hakim yerlerine gelir, savcı yerine gelir, şahitler, avukatlar nasıl oluyor? Tam tiyatro değil mi? Ha şimdi kumpasla tiyatro oluyor, demek istiyorum. Gerçekse hakikat olur. Şimdi bizinkiler gibi kumpas yaptılar ya bize. Biz de tam tiyatro izledik yani. <gülüyor> tam tiyatro. Ondan sonra herkes yerini alır. Mahkeme var. Ne oldu şimdi? Namaz yerini aldı. Zekat yerini aldı. Oruç yerini aldı. İyilikler, sadakeler yerini aldı. Anladın? Şimdi feyute min kıbeli Azap melekleri baş tarafından girmeye gelir. Kafadan bir azap yapacaklar yani. Azap melekleri bekliyor hazır. Herkes işini yapsın kardeş. O da işini yapıyor. Ne diyebilirsin? Fete tequlu's salat Namaz der ki buradan giriş yok. Be beyin kafa tarafında. Buradan giremezsin. Kafayı secdeye koydu bu adam. Allah için secdelerde kaldı bu adam. Herkes iyi eğilmedi. Rükua bile eğilmedi adam. Ve murka ola erka. Rükü edin denince rükü etmezlerdi. Veylün yevmey zillil mükezzibin. Vay bugün inkarcıların başına neler gelecek Allah buyuruyor. Rükü etmezlerdi. Dünyada secde etmezlerdi. Ne buyuruyor? Ya ahirette secde edin diyeceğim mahşerde. Edemeyecekler. Fakat kânû dâvn eyle s-sücûdûm sâlimûn. Ayakları kafaları selametteyken, sağlam iken secdeye davet ediliyorlardı. Beş vakit ezanlar okunuyordu. Hocalar vaz edip duyuruyordu farz diye, kılın diye. Onlar sağlamken secde etmiyorlardı. Onun için Allah Teala orada secde nasip etmeyecek. Belleri ne olacak? Demirden. Belleri eğilmeyecek. Demir bir şey gibi, kütle gibi olacak ve böylece kalacak, eğilemeyecek. Şimdi bak Allah belimize ne verdi? Elastikiyet verdi, değil mi? Eğiliyoruz, doğruluyoruz, kalkıyoruz. Bu ne nimetler bunlar? Secde edebiliyoruz yani. Evet. Milletrucu yapmadı, secde yapmadı. Bu adam secde yaptı. Benden taraf giremezsin. Fececulu zekiat sağdan azap melekleri gelir. Zeketler lese kıbleye metkel. Ben tarafından giremezsin. Tümeyuta min kıble şimali, sol tarafından azap melekleri gelir. Fececulu som lese kıbleye metkel. Oruç oruçlar benden taraf giremezsin. Sol tarafın tümünü bloke ettim. Sol tarafın tümü oruçla kapanmıştır. Bu adam Ramazan orucu tuttu. Sümme yüteamin ıbeli şimali iftar kaç? Kırk Sonra sol taraf, e, ayak tarafından azap melekleri gelir. Fe'kûlü fe'ülül hayrat vel marûh vel ihsânilennâz İnsanlara yaptığı iyilikler, hayırlar, marûflar der ki Leşakı kıbelî medkâl Nereye giriyorsun ya? Adam ne kadar iyilik yaptı. Hayır yaptı, fakir gözetti. Dul baktı. Yetime efendim yardım etti. Sen nereye giriyorsun? Görüyor musun bu dünyada yaptığın amellerin? Daha kabirde bu. Mahşerde daha ne kadar faydaları var? Burak olacaklar, seni götürecekler, e, mizanda hasenatını ağır getirecekler. Neler daha var? Bunlar her yerde lazım olacak. Bir kere yapıyorsun ama 40 yerde faydasını göreceksin. Mübarek adam! Fevkuallahu ona derler ki İclis! Otur derler, otur! Melekler derler ki Dört taraftan giremedik. Otur. Ka fevci fi kabri hadis-i şerif sahihte de var. kabrinde onu oturturlar. Yani adam belden aşağısına ruh gelmez, belden yukarısına ruh gelir. Belden yukarsını oturturlar ama kalkmaya kalkamaz, kaçmaya kaçamaz. Belden aşağı hareket yok. Anladın mı? Evet. Yoksa hemen hazır canlandım lan gitmeyin. Yarıya kadar kalktı mı? diyecek ama çıt yok. Yukarı bir şey. Bayağı da bekliyoruz yani. Belki dirilir. peki yarım canlı gömdük falan. Ama çıt çıkmıyor yani. <gülüyor> Aşağıdan ses duyamıyoruz. Evet. Fevüzlesi oturtulur. Otur. Önüne güneş getirilir. Bu hususta o kadar hadisler var. Ben bunları. 40 tane var. En az. Hepsini güya bu Ramazan okuyacaktım. Daha bir tane hancı okuyorum. Ramazan bitecek. Neler olacak? Benden dinleyin. Ben de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anlatayım. Güneş önüne getirilir. Kabirde, kabirde. Ekrandan seyrediyorsun ya sen, küçücük odada güneş falan hepsi geliyor da. Güneş önüne getirir. Katkaru <gülüyor> vetlil ghurubi. Batmaya yanaşıyor, kızarmış artık. İnişe doğru geçmiş, düşüyor güneş. Fevqalo: "Agbirna amanese luk." Ona derler ki adama, "Şimdi sana sorgu-sual başlayacak, biliyorsun." Değil mi? Sual var. İstersen sen biz sormadan söyle. Muhataplık şekillerini görüyor musun? Süali istersen biz sormayalım, soracağımızı sen söyle derler. Fehul daun hatta usta. O der ki ya içindi geçiyor, güneş batıyor. Bırakın ben namazı kılayım, kazaya mı kaldıracaksınız beni ya? Adam öldüğünden haberi yok. Ne mübarek yağdan kıl çeker gibi gitmiş. Namaz kalacak zannediyor. İmam-ı Azam da öyle oldu ya abdese almış geliyor halinde vefat etti ondan sonra kabirde diyor ki ya ikindi yıkılacağım ey imam sen öldün ikindi senden düştü dediler ama öldüğünü bile bilmeyen mübarekler var bir de kaç çarşaf yatak yırtıp can veremeyenler var adam olalım bu mübarek Ramazan fırsat buradan kazanılıyor diyorum sana Ticaret mevsimi böyle kar bir daha yok. On bir ay böyle kar yok. Bulamazsın. Bin katlanıyor. Bir Allah, binden fazla katlanıyor. Nerede bulacaksın? Durma boşuna şehadet getir. Zikret, tesbih et mübarek adam. Okut dedi sana Ramazan işareti. En son on gecede lazım. En faziletli günler Kadir'in günü gecesi gibi. Günü gecesi gibi diyor. Hadiste dört gecenin günü de gecesi gibi. Biri de Kadir gecesinin günü. Güneş batana kadar ertesi gün. Gece kısa ama ertesi günden yararlan. Kur'an oku zikret. Orada istiğfarlar var, öğlenden sonra yedi kere var vesaire. Ramazanda faziletli ameller var. 40-50 sayfa, 100 sayfa o bölüm ya. Hangisini yaptım? Ben anlatamadım, vakit bulamadım. Hepsinin hakkında hadis var, vakit yetmedi ben anlatamadım. Bu Karataş'la uğraşmaktan, bu Ramazan daha bu herif bizi 5 saat meşgul etti ya. Neyse, o da ilimdir. Bırakın ben namaz kılayım dedi. Feykâlündeke hal Demiyorlar öldün ha. Diyorlar ki kılarsın birazdan. Ya dur hele. Varik <gülüyor> melekler. ne Ya bizim soracağımızı söyle önceden bize. Kılarsın diyorlar. Feykulu ammâ Ne soracaktınız bana diyorlar. Diyor mâtekûlâdir fi racûlille Kane fîkum. Ya bu sizin içinizde bir adam vardı. Dünyada bahsi çok geçiyordu bu adamın. Bu adam hakkında ne diyorsun? Kimi kastediyorlar? Nebi salli yani nebiye sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyorlar. Fe <gülüyor> Eşhedü ennehu Rasûlullâhi Şahitlik ederim ki o Allah'ın elçisidir. <gülüyor> Ce anâ bil beyyinâti vel huda min undi rabbina Rabbimiz katından bize beyinat getirdi. Açık deliller ve hidayet getirdi. Siz de bunu dersiniz belki ama bu Arapçayı ezberlemeniz birkaç sene sürer. O arada da ölebilirsiniz. Siz kelime-i şehadete devam edin. O yeter. Yeter <gülüyor> he. <gülüyor> Fesedekne biz onu tasdik ettik. Vettebana biz ona ittiba ettik. Böyle dedi. Bak nasıl hadis-i şerif bize anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı yayında izlemiş. Kabirdeki hali, adamın başına geleni. Bize nasıl anlatıyor, ne dediğini. Kabirdeki durum bu yani şu anda. Dünyada yaşanmamış bu hadise. Fe <gülüyor> yukale <gülüyor> ona derler ki, de doğru söyledin. Alâhazâ <gülüyor> hayyite, bu inanç üzere yaşadın. Ve alâhazâ mitte, bu inanç üzere öldün. Ve aleytü basu teala. Melekler de inşallah diyorlar. İnşallah bu imanla diriltileceksin. Allah'ım bize bunu duyur ya Rabbel Alem. Amin. Bize bunu işittir ya Rabbel Alem. Melek bunu dedikten sonra daha tehlike kalmaz ya Rabbel Alem. Amin, Amin ya Rab. Çok da bir şey istemiyoruz ya Rab. İmanlı yaşadık. İmanlı öldür bizi ya Rab. Amin. Günahlarımızı bağışla bizim ya Rab. Günahsız kulun yok. Kurban oldum sana Allah'ım. İmanımızı bağışla bize ya. İman kurtarsak en büyük iş ya. Milletin din imanı gidiyor. Bu kader yok diyenler nasıl can verecek? Kabir azabı yok diyen nasıl ölecek? Münkernekir de yok demiş oluyor. O Münkernekir ona nasıl gelir? Var mıymışım diye gelir değil mi? Çok fena gelir. Hiç onun yerinde olmak istemem. Profesörlüğünü bana verse onun yerinde olmak istemem. İlkokul mezunu devam edelim. Kabirde cevabı doğru verelim arkadaş ya. Profesör olup da inkar edeceğimize ya. Bu ne rezillik ya. Ne oldu bu ilahiyatlar ya. Ne oldu bunlar ya. Bu kabir hali ne olacak ya. Bunlar çoğu bunu inkar ediyor. mutezile mezhebinden olmuşlar. Onun için geçen teklif veriyordum ilahiyatçılara unuttum. Yani laf açıldı öbür tarafa gittim. Bir giderim ben açılırım sahile zor bulurum bir daha geri. Ey ilahiyattaki ehli sünnet doçentler, yardımcı doçentler ve profesörler ve daha büyük profesörler. O, onun ne oluyor ordinalüs mü? Allah rızası size rica ediyorum. Ben biliyorum ki ehli sünnet kişiler var orada. Bunlar birlik kursun. Öbürleri ben mutezileyim demiyor. Halbuki onlar Hüseyin Atay'ın talebeleri. Hepsi Ankara İlahiyat Hüseyin Atay'dan çıktı bu mutezile fikirleri. Hüseyin Atay bilmiyorum öldü mü kaldı mı çok yaşlı. Ali Hat de ders okumuştur. Ama Bağdat'a gidip Mutezile olmuştur 50'lerde. Bu adam yetiştirdi bütün bu ilahiyatçıları. Mutezile buradan çıktı. Kader inkar eden ka. Bunun fikirleri bunlar direkt okumadıysa da yaşı yetişmesi ise de oradan geliyor bütün bu fikirler. Bu adam Rizelidir o Hüseyin Hatay. Şimdi ehli sünnet olanlar mutlaka Ehli sünnet platformu mu diyecekler? Ne diyecekler? Bunu ilahiyattan birileri kursun, öbürleri de oraya üye olsun. Biz de bilelim ehli sünnet kim. Çünkü adam belediye adamı çağıracak konuk ehli sünnet mi bilmiyor. Doçent diye çağırıyor. İlahiyatçı diye çağırıyor. Altına bir ilahiyatçı yazar. Yazdın mı? Her istediğin kanalda konuşuyor. Ama şey de ilahiyatçı yazar. Ne onda o? yok ya, ensesi kalın mıydı neydi? Bir adam var ya namaz yok diyor, farz yok diyor. Gezici yahu! İnsan eli açık. O da ilahiyatçı yazar. O da bunlardan çok kötü değil. Bu öbürlerinden çok kötü diyor. Kabir azabı yok diye. Karataş'tan falan çok kötü değil. Çünkü mütevatir konuyu inkar aynı şey. birinin inkar, hepsini inkar. O elli tane inkar ediyor, bu bir tane inkar ediyor. Ama inkarda bir tane inkar, İslam'da hepsini inkar. Ahmentü. Bir şart gitti Mustafa İslamoğlu ve bir kaderi yok diyor. Tartışmalı fazlalık. Ahmentü'ye diyor ya tartışmalı fazlalık. E biri gitti ne oldu? Beşi gitti. Hal böyle olunca Ehli Sünnet platformu kurulmasını teklif ediyorum. Ben oraya giremem çünkü benim diplomam yok. Lütfen aranızda oluşturun. Üye olanlar artsın. Ben size söyleyeyim yarın müşteriniz artacak. Kanallarda sizi çağıranlar artacak. Ve sizin şu birlikteliğinizden işiniz gücünüz artacak. Maddi manevi bereketiniz artacak. Yoksa bu karışımda biz bunun üzerine gideceğiz. Allah bize hayat verdikçe isimlerle deşifre edeceğiz. Kim el sünnet harici bir itikadı varsa bizi dinleyenler, bizi sevenler, bize itikat edenlere bu kişi el sünnet haricindedir diyeceğiz. Bunu demek mecburiyetindeyiz. Kimseye hakaret etmeden, Öyle mi? Herkes serbest kanalına çıkartma, beni alakadar etmez. Ama beni dinleyenler, bana güvenmiş adamlara, bu kişiler el-i itikadını muhalif buldum demek durumundayım. Bak mesela o şeyi de dinliyorum geçen, Yusuf Kavaklı, el-i şünnettir. Yani Ebu Bekir Şifil Hoca'ya dediğim gibi şunu söylüyorum. Şimdi Miraç'taki namazı inkar etti. Bu İmam Gazali'nin kitabında hiyada olan bir namaz. İnkar etmese daha iyi olurdu. Ama etti. E bunu inkar etmek... Bu mütevatir bir konu değil. Bunu inkar etmek onu ehl-i sünnetten çıkarır mı? Çıkarmaz Yusuf Kavaklı Hoca. Yani beni de pek sevmeyebilir. Ama mühim değil. Benim hakkımda konuştu ileri gel. Mühim değil. Ehl-i sünnettir diyorum bak. Beni sevip sevmemesi benim için ölçü değil. İtikadı ölçü. Kabire okunur diyor. Ölülere hediye gönderilir diyor. Nereden çıktı bunlar diyor. Önüne gelen konuşuyor diyor. Bayağı bir ehl-i sünnet konuşuyor adam. E ne yapacağız şimdi? Ehli sünneti mutlaka teşhir edeceğiz. Bidat ehlini de teşhir edeceğiz. Safların ayrılması lazım. Yoksa çoluk çocuğumuza bu kayıtlar tesir oluyor. Yarın çoluk çocuğumuzu bidat ehli kader inkar ettirir. Kabir azabı inkar ettirir. Ehli sünnetten ihraç ettirir. Onlar da ahirette azap çeker. Ne bilsin benim çoluğum çocuğum? Bizim neslimiz ne bilecek bu incelikleri? Mecburuz bunları kayıt altına almaya. Bizden sonra gelenlerden de Allah bu kayıtları çok yerinde kullanmaya ve halka ulaştırmaya muvaffak eylesin. Allah'ım ölünceye kadar, ben kıyamete kadar kalamam. Ya Rabbi bana hayırlı uzun ömür ver Ya Amin. Bunlarla uğraşacak kuvvet ver Ya Allah'ım benden sonra, benim derneğimde, benim vakfımda, ben çocuklarımdan veya cemaattan sevenlerimden bu kayıtları muhafaza edip her dakika yeri geldiğinde bütün insanlara ulaştıracak, parça parça her mevzuyu birbirinden tahlil edip ayıracak, ve insanların ihtiyacı olan konuda onları uyaracak insanlar halka ile ya rabbi amin. kurban olduğum halka ile ya rabbi amin. ben gözüm açık gönderme beni ya rabbel alim Allah'ım amin ya rabbi. ben dolu konu konuşmuşum esasen ama işte arkadaşlar beceremiyor yani baş edemiyor var 50 kişi daha şeyi bitiremiyorlar yani sohbetlerin tahlili, ayırımı sakal nerede geçti, sarık nerede geçti, bidat nerede geçti, sünnet nerede geçti yani bunlar ayrılsa çok mesele var burada Bayağı yekün tutuyor tabii. Çok adam almak lazım. O da maaş, masraf. Öyle de derneğimizin, bizim gücümüz yok o kadar. Kendimiz zor geçiniyoruz tehlifimizle. Onun için şu anda durumumuz bu. Ama Allah yaratacak. Allah zenginleri müşakhar etsin. O şuna paraları vereceklerine batıl hizmetlere, diyaloglara, bilmem nelere, papazlara. Allah Teala bu hizmete insanları göndersin. Allah'ın amin ya Rabbel'e Alem. Şimdi, bu hadisi şerif e, devam ediyor. Bundan sonra da birkaç hadis-i şerif var. Bu hususta size okumak istediğim. Bunlar yarına kalsın. Yani vakitler. Şimdi cuma gecesini konuşuyorum. Rahmet Allah'ın şerifte Ebu Ureyra radıyallahu Cabir radıyallahu Hasan radıyallahu Abbas radıyallahu var. Enes radıyallahu Bu kadar raviden toplu mana vereceğim vakit yetmiyor diye hadis-i şerifler. Kaç tane hadis-i şerif var burada şu anda? Beş tane hadis-i şerif var. Birinde buyuruyor. Beş tane de Rabi'a'da okudum se. Belli La Utakavmine ner o delke kulleleri? Ramazan'da her gece cehennemden boynu azat olanlar var. Her gece. Cabir hadis ne? Delke <Sessizlik> kulleleri. Bu her gece var tamam. Hasan adlı hadisinde, Innallâh azze ve celi kulli lâ iltimi ramadan siete miet el fatik milenler. Ramazan her gecesinde Allah Teala kullarından tabi cinler de buna dahil, altı yüz azatlı var. Cehennemden. Ne kadar var? 600 bin. Son gece olduğu zaman, bu sene hangi gece? İşte çarşambayı, Perşembe'ye bağlayan gece. Son gece olduğu zaman, bir 600 bin daha. Geçmişte ne kadar diyor? Her gece 600 bin. 600'ü işte 28 ile çarp, o 28 ile çıkan, bu sene 29'dan dolayı konuşuyorum. Çarp onu işte, onunla topladım mı, son gece o kadar daha var. Dediler, ya Resulallah bu ne bolluk. Kadir gecesi midir son gece? La buyurdu. Kadir gecesi değil ama işçiye parası ne zaman verilir? İşini bitirince verilir. Oruç bittiği için son gece toptan azat edilir. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas hadisinde bu çayı nereye çıkmış? İftar indel iftar. Bu hadiste de ne zaman bu beraat veriliyor cehennemden azat? İftar anında. Yani tam şu 2-3 dakika var ya yaklaşıyor. O yaklaşan 2-3 dakika. Hem de cuma gecesine giriyoruz. Bizleri azad eyle ya Rabbi. Amin. Boyunlarımızı azad Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak Allah için dinleyen bütün cemaatlerimizi bu dualara ilhak Amin. Amin ya Rabbi. Eşlerimiz çocuklarımız da ilhak ya Amin. Amin ya Rabbi. Son gece böyle. Her gece diyor İftar anında 1 milyon azatlı var. Bu diğer bir hadis-i şerif. Sayı kaça çıktı? 1 milyona çıktı. Bu azatlı ne demek biliyor musun? Küllüm kadis tevce bunnat. O iftardan evvel ölseydi cehenneme girmeyi hak etmişti. Öyle adamı azat ediyor. Zaten evliyanın neyini azat edecek? Adam zaten azat. Cehennemi hak etmişi azat ediyor orucunun hürmetine. İftar saatinde. Tamam. Evet. Ancak diyor şarapla iftar edeni <gülüyor> Allah Allah. Şarapla iftar eden sapık da var demek. Şarapla iftar eden azat olmaz diyor. E bizde de öyle bir sapık yok herhalde canım. Şimdi geldik İbn Abbas adresine. Ne buyurdu? Evet, ramazan Şerif'te iftar gecesi 1 milyon azatlı var. Cuma gecesi olduğu zaman, iftar olduysa şey edin. Cuma gecesi, Allah kabul etsin. Cuma gecesi olduğu zaman, her saatte 1 milyon azatlı var. Her saat! 1 milyon, 1 saat sonra 1 milyon, 1 saat sonra teravih rastlayacak. İnşallah teheccüde rastlayacak, sahura rastlayacak. Yani 24 saatte ne olur? 24 milyon cehenneme hak etmiş azatlı var. Onun için, cuma gecesinin ve yarınki günün kıymetini bilelim. Yani bu kadar milyonlar içinde azat olmazsak, beraatımızı almazsak mahrum olanlardan oluruz. Allah'ım bizi mahrum eyleme ya Rabbim. Mubarek cuma günü, yarınki cuma akşamına kadar mutlaka azat olanlardan eyle ya Rabbim. Gafletten muhafaza eyle ya Rabbim. Amin oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbim. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Mevlana Muhammed. Sahbihi selam.